soruşturduğunuz zaman size bu kabil çok şey naklederler. Ve bir anda Turgutlu'da olan bir zatın Salihli'de bulunduğunu müşahede edersiniz. Düblesidir onun. Öbürü orada ya uykudadır veya bir de halindedir, trans halindedir kendinden geçmiştir, gözlerini belli yere dikmiştir. Size hayret verici bir mahiyettedir. Siz burada görürsünüz, aynı zamanda orada görürsünüz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Zeliha'nın karşısında Kur'an onu iffet abidesi olarak dile getirirken kullandığı tabirlerle çok enteresan bir ifade kullanır. Vara vetu'lleti hu fi beytiha an nefsi. Zeliha'nın evinde, Yusuf'un evinde değil. Kapılar kilitli, güzel, delikanlı, güzel kadın Zeliha'nın evinde iffet abidesi. Yusuf iffat gömleğini sıyrıp günaha girecek değildir. O kuyuya atıldığı andan itibaren bir kısım masariyetler olduğunu çoktan hissetmiştir. Belki daha önce sırâyı gördüğü an bir kısım masariyetlerini çoktan hissetmiştir. Allah'la sımsıkı rabıtası olan Hazreti Yusuf'un zinaya tenezzül etmesi düşünülemez. Ama Allah inayet ederse takviye eder. Bu katarat kalbinin köşesinden geçmesine dahi imkan verilmez. Mukarrebin mesela mesele bu denli tahşidat altına alınır. Biz gördüğümüz zaman cürmü işlemeyelim diye belki Allah tarafından himaye görürüz. Mukarrebin ise kalbine kafasına girmesin diye himaye görür. Zeliha en alıcı, en cazip karşına çıktığı dakikada, Birdenbire Hazreti Yakup'un düblesi Hazreti Yusuf'un karşısında belirdi. Parmağını dudağına koymuş Yusuf diyordu. Bu öyle içini delmiş, öyle onu takviye etmişti ki, o anda bin tane cennet hurisi dahi gelse, Hazreti Yusuf maazallah diyecekti. Kâle maazallah, Kâle maazallahinnehu Rabbi ahsane mesvây. Beşer iffet abidesi olarak caizse secde karşısında serfuru edecektir. Kıyamete kadar Hazreti Yusuf'un. Hazreti Yakup kendi memleketinde bulunurken aynı zamanda Mısır'da Hazreti Yusuf'un karşısında temessül ediyordu. Yeri geldiği zaman bunu da arz etmeye çalışacağım. Temessülat alemini. Melaikenin temesülünü, ruhların temesülünü, manaların temesülünü, bu melaike ve ruhaniyat bahsinde Cenab-ı Hakk'ın inayetine dayanarak arz etmeye çalışacağım. Bir İngiliz olan protestan papazı Bernard yine bu madde ve ruh gibi mecmualarda birinin yazdığına göre şöyle bir vakayı anlatıyor protestan kilisesi papazı Bernard İsviçre'ye talebeleri götürmüş onun yüksek dağlarını geziyorduk bir aralık karda depine depine ben yoruldum başlarındaki rehberlere bunları götürün gezdirin diye tembih ettim ben istirahat etmeye durdum biraz yorgunluk biraz da soğuk istirahat ederken az bana bir gaflet bastı İçimde ciddi bir ısraf hissetmeye başladım. Artık kolumu, kanadımı hareket ettiremiyordum. Ayaklarım dona kalmıştı. Tabipler bunu çok iyi bilirler. Hususiyle psikiyatriyle iştigal edenler çok iyi bilirler. Bu türlü hastalarda bu trans halidir. Kolumu, bacağımı hareket ettirmemem mukabil bir aralık ben cesedimden ayrılan bir varlığı hissettim. Cesedim kaldığı yerde kaldı, ben yukarıdan onu seyre başladım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ve uzun boylu bu türlü meseleleri gazeteler çok tefrika ettiler. Ne yapacağımı bilemiyordum. Fakat sonra şöyle hareket edeyim derken kuş gibi uçmaya başladım. Cesetim orada duruyordu ama ben yine kendimi görüyorum bir duble olarak. Tepenin etrafında yavaş yavaş uçmaya başladım derken aklıma geldi. Bir bakayım çocuklar ne yapıyorlar gösterdiğim tarafa gittiler mi? Gittim diyor üzerlerinde dolaştım. Kendimi hissettirmeye çalıştım ise de nafile beni görmediler. Ama nerede oturdular ne yaptılar neyi müşahede ettiler hepsini gördüm ve tespit ettim. Bir aralık aklıma geldi hanımın bir yere gidecekti bir bakayım. Bir lahsada orada beleri verdim. Bir iki arkadaşıyla beraber arabadan indi eve geliyorlardı. Bütün müşahedelerimi tespit ettim. Ve nasılsa yine bir sıkılma başladı. Kendimi cesedimin başında buldum. Gözlerimi yavaş yavaş açarken bana nefes ettiklerini gördüm. Üflüyorlardı. Suni teneffüs yaptırıyorlardı. Kendime geldim ne yaptıklarını söyleyince ben onların şaştığı kaldılar. Müşahitlerin müşahadesi altında hanımın ne yaptıklarını da anlattım, onlar da şaştığı kaldılar, hayret ettiler. Ve ilim mahfillerince mesele ele alınıyor. İnsanın duplesi, ceset bir yerde dursa dahi canıyla beraber, hayatiyetiyle beraber, ruh kısmen o cesetten infisal etmesi suretiyle, 10 yerde belki 20 yerde artık idare ediyor. Zübdetül Hakaik'te bu düblemanın yüzlerce misalini bize anlatır. İslam tasavvufunda bunun yığın yığın misali vardır. Bu yığın yığın misaller maddenin ve fiziğin ötesinde bize başka bir varlığın mevcudiyetini haber verirler. Her şey gördüğünüz maddeden ibaret değildir. Her şeyi laboratuvar tecrübesi altına alamazsınız. Siz şayet böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlmin ancak onda biriyle iştikal ediyorsunuz demektir. Beşeri topyekün ele almayı düşünüyor iseniz onun maddesine, fiziğine, fizyolojisine baktığınız gibi ruhuna, manasına, düblesine de bakacaksınız o zaman insan hakkında sağlam bir hüküm verme imkanına sahip olacaksınız. İnsan sizin nazarınızda meçhul olmadan çıkacaktır. Ama insanın bir yönünü ele alıp tahlil ettiğiniz müddetçe insanı Aleksikarelin ifadesi içinde bir meçhul nazarıyla bakacaksınız. İnsan bu meçhul, o hep sizin nazarınızda meçhul kalacaktır. Halbuki mevcudu meçhul bildiğiniz halde bilemediğiniz tek varlık Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Onu idrak ve ihata edemeyeceksiniz. Onun hakkındaki idrakiniz idraksızlığınız olacaktır. El aczu idraki idrakun. Nebilerden sonra beşerin en muhteşem dimağı Hazreti Bekir radıyallahu an El aczu idraki idrakun. Onu idrak edememe idraktır. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a senet yönüyle zayıf olarak isnat edilen سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا Seni tesbihü takdis ederiz yüce Allah, seni hakkıyla bilemedik diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşte hakkında bilemedik hükmünü vereceğimiz, mevcudiyeti yanında ihatasızlığımız, idraksızlığımızı ifade edeceğimiz tek varlık Allah'tır. Bunun dışında Cenab-ı Hak bildirmesiyle, bildirdiği kadar bildirmek istediği şeyleri bileceğiz. İnsanı da bileceğiz. Ama insanı bilmenin bir yolu vardır. Onu bütün yönleriyle el aldığımız zaman Allah'ın tevfikiyle bileceğiz. Onun içindir ki İstikbalin üniversitesini, insanın ruhuna inanmış, insanda ikinci bir varlığa inanmış, fiziğin ötesini gören bir kısım ilim adamlarıyla meşbu bulunuyor görüyoruz. İstikbalin üniversitelerini, ilim yuvalarını, ilmin hangi dalı olursa olsun o dalda ihtisas yapan ve meseleleri topyekün bütün yönleriyle ele alan ile insanı bütün yönleriyle ele alan ilim adamlarıyla dolup taşıyor görüyoruz. Cenab-ı Hak yakın istikbalde eşyanın hakikatini ve bütün yönlerini görebilecek, maddenin yanında manaya ehemmiyet verebilecek, fakat her şeyi kendi sahasında tecrübeye tabi tutabilecek, mütehassısları lütfeylesin. Burada şu hususu arz etmeden geçemeyeceğim. Fiziğin kendisine göre bir sahası vardır. Matematiğin de bir sahası vardır. Hendesenin ayrı bir sahası vardır, tıbbın ayrı bir sahası vardır. Hiçbir zaman hendesenin ölçüleri ve kıstaslarıyla tıp sahasında hüküm vermeye kalkmayız. Ve yine hiçbir zaman hendese sahasında tıp ölçüleriyle hüküm vermeye kalkmayız. Belki tıp sahasında tıbbın malzeme ve materyal olarak ortaya döktüğü şeylerle meseleyi değerlendirir. Tıbbi kıstaslarla meseleye bir şekil vermeye çalışırız. Öyle de hendesi sahada aynı şekilde hareket ederiz. Binaenaleyh, maddenin ölçülür tartılır olduğu terazi başkadır, mananın ölçülür tartılır olduğu terazi başkadır. Sen bu mevzuda kendini tecrübeye tabi tutmuyorsan, Araştırma yapmıyorsan, midenin esiriysen... ...şehevi duygularının kaydından kurtulamıyorsan... ...sen bu vaziyetinle ruh sahasında ve planında tecrübe yapamazsın. Sen bir madde yığınısın. Teaffün etmeye, kokmaya, tecridi muttağa gitmeye müheyya bir madde yığınızın. Ancak maddesinin yanında ruhuna ehemmiyet veren... ...ona da inanan insanlar... Kendi sahasında yaptıkları tecrübeler neticesinde bu dubleyi göreceklerdir. Bu Parisbiri'yi görecektir veya bizim ifademizde vücudu u mevhibeyi hakkaniyi göreceklerdir. Hakk'a hakla ittisali olan bu hakkani varlığın vücuduna şahit edeceklerdir. Muhterem Müslümanlar, İster garptan, ister medyumdan, ister fikir adamından, ister nebiden, ister veliden, ister avaminas'tan peşi peşine ve muhtalit olarak arz etmeye çalıştım. bütün bu misaller size neyi anlatıyor? Gazetelere mevzu olan, mecmualara mevzu olan bu meseleler size neyi anlatıyor? Aşrı işaretini anlattım. İleride parapsikolojinin bütün dallarından misaller vermek suretiyle meseleyi tenlire çalışacağım inşallahü Teala. Günlük gazetelerde intişar eden misalleri size intikal ettirmek suretiyle tavsiye etmeye çalışacağım. Bugün sadece meselenin bir tarifi ve bu tarif içinde bir iki misaliyle iktifa etmiş bulunuyorum. Bütün bunlar bize fizik ötesi varlıkların bulunduğunu gösteriyor. Ruhun bekasını gösteriyor ebediyet alemine dair bizim dikkatimizi çekiyor. Ve bu meselede nebilerin verdiği haber demektir. Bu mesele kitapların getirdiği, Allah'tan getirip haber verdiği haber demektir. Burada ilim, tefekkür, felsefe, araştırma, müşahede, iç derinleşme ve buhutlaşma omuz omuza veriyor, tek hakikata imza basıyor. O hakikatta, melaike ve ruhanilerin vücutlarıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kullun amene billahi ve melâiketihi sözüyle imanın bir rüknü olarak bize anlattığı bu hakikati uzmaya imanla bizleri serfiraz kılsın inşallah-u Teala. Öbür alemde de onların gireceği yerde bizleri oraya ithal buyurmak suretiyle onları göstersin. Yüzlerini görmekle şereflendirsin İnşallah Teala Muhterem Müslümanlar Ehlullah Ruhen terakki eden kimseler Bunun yanı başında Belki bizim istediğimiz manada Dini iman olmasa dahi Yine ruhun mevcudiyetine inanan kimseler Ancak bu mevzudaki tecrübeleri Sahasında fiziği ezebiliyor Tabiatı çiğneyebiliyorlar siz ileride misallerini arz edeceğim. İzah edebilir misiniz bir insan yemeden içmeden mezarın içinde 6 ay dursun ve ölmesin. Yemeden içmeden bir sene mezarda dursun ölmesin izah edebilir misiniz? Halbuki ilim adamlarının müşahedesi altında yogalar bunların binlercesini yapıyor. Nasıl izah edersiniz bu meseleyi? Bir insan yandığı zaman ateşi, ateşin hararetini duymasın, izah edebilir misiniz fizik olarak bunu? Ama duymuyor. Bir insan birinin emri altına girmesin, tesir edilmesin, normal olarak olacak şey budur. Ama bir insan birinin emri altına girsin, yakmayacak şeyle yaksın, yakılacak şeylerle de yakmasın, bunu fizikle izah etmeniz mümkün midir? Bütün bunların üniversitelerde, Çeşitli mahafilde tecrübe olarak ele alındığının yaşandığının efendi mebzuliyetle bulunduğu bir devrede yaşıyoruz. Yin yin icra ediliyor ve bu mevzuda beşere yin yin ışık tutuluyor. Binlercesinin yaşandığı devirde bulunuyoruz. Bu kadar hadiseler içinde maverai tabiata inanmamak artık insafla kabili telif olamaz. Ve son bir gazetede intişar eden vaka. Uzaktan insanı ameliyat etme. Bıçak kullanmama, ben o gazeteyi okumadım ama sadece naklettiler. Bıçak kullanmadan maraza inme, muhalecede bulunma. Ve kanseri çıkarma, uru çıkarma. Buyurun işte üniversiteleriniz. İşte maddi ve teknik imkanlarınız. Adamın sihir mi, büyü mü? Sihirle veya büyüyle yaptığı şeyin aşımı mişarını yapın, görelim boynuzu botunuzu Yapamıyor iseniz, o zaman maddeye bağlılıkta materyalist olmadı ısrar etmenin, inat etmenin manası yoktur. Buna hangi cephede bulunursa bulunsun, caminin nezaketi belki müsait değil. Bugün dinleyen ve yarın dinleyen kimselere karşı olan hürmetim, nezaket anlayışım belki müsait değil. Böyle bir anlayış hakkında tek ifade vardır, o da yobazlık. İsterse ilim adam olsun, isterse mütefekkir olsun, meseleleri gördüğü halde sadece Ebu Cehilli'ni isar olur. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı her şeyiyle görüyordu. Her şeyiyle görüyordu ama bir türlü inanmak istemiyordu. İnanmıyordu, niçin? inat ediyordu. Nakletmişimdir size. Muğire İbn Şübe şunu nakrediyor bize. İbn İsak'ın mağazisinde herhalde. Diyor ki Ebu Cehil'le beraber Amr İbn Hişam veya Ömer İbn Hişam beraber geliyordu Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve karşıdan belirdi. Yanımıza gelince bize din iman telkin etti. Ebu Cehil dedi ki inansak bu tavrı takınır mıyız? Bu vaziyeti alır mıyız? Eğer Allah huzurunda vazifeni yaptığına dair şehadet etmemiz istiyorsan ederiz. Bırak bizi dedi. Kekip gittikten sonra bana diyor eğildi şöyle dedi. Vallahi bu adamın doğru olduğuna inanıyorum ben. hilaf vakı vaki beyanı olmadı bunun. Bir sadakat abidesi olarak yaşadı. Ama bir şeye tahammülüm yok benim. Haşimiler diyorlar ki Sidane bizden Mekke Efendiliği. Sikaya bizden, hüccaca zemzem verme işi. Rifade bizden, gelen hacılara ziyafet işi. Bir de kalkıp Peygamber'de bizden derlerse dayanamam buna ben. İlimle bu mesele izah edebilir misiniz? Buna insafın ifadesi sözleyebilir misiniz? Belki kendini aşamama, hakikati kabul edememe, fazileti itiraf edememe denir buna. Binaenaleyh boy boy gazeteler, boy boy mecmualar, tabiatı paramparça edip, fiziği ve maddeyi ayağın altına alıp, maddenin esas olmadığını, belki madde çok mühim bir esasa dayalı bulunduğunu, ona dayalı kaldığı müddetçe bir kıymet ve değer ifade edeceğini, ondan ayrıldığı zamanda değersiz enkaz gibi çürüyüp gideceğini ifade ettiği halde, ilim adına ilim adam adına, Üniversiteyi temsil adına kalkar bu meseleleri inkar ederse Ebu Cehil'den daha beter bir Ebu Cehil olmuş olur. Her hakikat kendi sahasında kendisini gösteriyor. Uzaktan adam tedavi yapıyor. Hekimliğin muhalece usullerine başvurmadan hastalıkları tedavi ediyor. İşte bu de mucize şeklinde. Velide, keramet şeklinde. Davayı, nübüvveti, ispate matuf. Davayı, velayeti ve peygamberin nübüvvetini ispate matuf. Mucize ve keramet gibi aynı cinsten şeyler. Yani harikulade. Demiyorum bu adam mucize, keramet gösteriyor, yanlış anlamayın. Bunlar harikulade olan şeyler cinsinden olmaları itibariyle aynı cinsten şeylerdir. Harikuladenin birini kabul etti mi, tav'an ve keren öbürünü de kabul edeceksin. Bu mesele o türlü meseledendir ki, bir cüz'ü kabul edildiği zaman diğer cüz'lerini kabul etme mecburiyetinde kalırsın. Resûl-ü Ekrem vesselam uzaktan mualece yapıyor. Parmak işaretiyle işler yapıyor. Başıyla Ebu Cehil'e işaret ederse sırt üstü gidiyor. Übey ibn Halefe işaret ederse baş aşağı devriliyor. Ve birine rahmetle ellerini kaldırırsa o dakikada gönlüyle oynuyor. Ebu Hüreyre titrek sesi ve hıçkırıklı vaziyetiyle Resul-i Ekrem'in karşısında şöyle dert yanıyor ya Resulallah annem müşrike laf dinletemedim buna dün de zorladım veya bugün de biraz zorladım ana ne olur iman et dedim senin hakkında uygunsuz bir söz söyledi dayanamadım kalktım terk ettim huzuruna geldim sana hakaret etti yıktı içimi benim ya Resulallah ya Resulallah, Ebu Hüreyre'nin anasına bir himmet etmez misin Müslüman olsun? Hiç kırıklarım ağlayışım bu uzaktan kumanda edene o kadar tesir etmişti ki ellerini kaldırdı. Anında aynı lahzada. Allahım Mehdi umme Ebi Hüreire'te dedi. Allah'ım Ebu Hüreyre'nin anasını hidayet eyle, hidayet erdir. Aksine hiç ihtimal vermedim. Olmadığını hiç düşünmedim. Aklımdan bir lahza, tereddüt geçirmedim. Sevinç içinde evin yolunu tuttum, koşa koşa kapının önüne kadar geldim. Geldim ama kapıyı sürmeli buldum. Anam arkadan sesleniyordu, ''Ya Eba Hureyre mekânek ve ya olduğun yerde kal. Bir de bir su sesi duydum. Biraz sonra başın örtmüş. Az evvelki simsiyah, kapkara keyfiyeti değişmiş. Hemen beni karşılar karşılamaz. İnsanların kıyamete kadar söyleyeceği mukaddes cümle ifade etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben eve yetişmeden elini anamın kalbine sokmuş, oynamış, biçime koymuş, istidiğ istikamete çevirmişti. Sevinçten gözyaşlarımı tutamadım. Döndüm koşa koşa yine o sultanın yanına geldim. Ya Resulallah dedim, durum bu merkezdedir, çok sevindi Allah Resulü. Ya Resulallah dua et, Allah anamı ve beni müminlere sevdirsin. Allah Resulü ellerini kaldırdı. Allahümme bu beydeke ezâ ve ummehu ilâ ibâdikel mu'minin. Allah'ım şu kulcağızın, Devsin Sultanı Ebu Hüreyreyi ve anasını mümin kullarına sevdir diye dua etti. Ebu Hüreyre der ki: Benim adımı duyan herkes beni sever. Her mümin beni sever ve biz bundan bir şey çıkarırız. Ebu Hüreyre'ye içinde buz besleyenler ibadı mümininden olmasa gerek. Allah muhafaza buyursun. Uzaktan müdahale ve kumanda. İlim adamı böyle müdahale eder. Nebi de seninle dünyatınla oynar cinin, şeytanın elini uzatamadığı yere himmetiyle yetişir. Cenab-ı Hakk'ın inayet ve ihsanıyla ruhun üzerinde Allah ona tasarruf imkanını, müdahale imkanını verir. Hayy olan nebiler nebisi! Mezarında ümmetiyle alakadar olan nebiler nebisi! Kendi ifadesiyle başımda okunan salatlara bizzat cevap veririm. Bana okunan her salatı duyarım ben kendini bize böyle tanıttıran nebiler nebisi, bir siyanet meleği gibi Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ebu Hüreyre'nin anasının kalbine müdahale ettiği gibi, Dehrin hadiseleri karşısında müteavvil hale gelmiş, her gün ayrı bir hüviyette karşımıza çıkan, kalbimize müdahale etme imkanını Allah ona bahşeylesin. Amin. Mukallibul kulub olan Hz. Allah kalplerimizi ibadete sarf eylesin. Mukallibül kulub olan Hazreti Allah kalplerimizi imanda sabit kılsın. İnşallahü taala el Fatiha. <Sessizlik> elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ le hâza ve mâ kunnâ li nehtediye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve lâ'tısâmî illâ billâh.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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين ama بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وبلنا رسوله النبي جل هاشم جل Muhterem Müslümanlar, sizin dışınızda Allah'ın inayeti size her şeyi kazandıracaktır. Bellik dairenizin dışında her şey hallolacaktır. Kendinizden geçtiğiniz, kendinizi açtığınız zaman halledilmesi mümkün görülmeyen çok mesele kendi kendine halledilecektir. Siz kendinize bağlı kördüğüm gibi kaldığınız müddetçe çözülebileceğini umduğunuz çok şey dahi çözülmeyecektir. Yen yen müşkillerimizin yin yin meselelerimizin halledilmesini düşünüyorsak halledilme yolunda kendimizi aşma mecburiyetindeyiz. Allah'a mütevelli, milletimize mütevelli, din ve diyanetimize, mukaddesatımıza mütevelli bir azm ve gayret içine girme mecburiyetindeyiz diğer gam olduğumuz nispette, kendi hazlarımızdan ve lezzetlerimizden sıyrıldığımız nispette, Cenab-ı Hakk'ın inayeti imdadımıza gelecektir. Kendi hazlarımızda meşbu olduğumuz müddetçe ileride beklediğimiz, daha ileride beklediğimiz pek çok hazlardan kendi alemlerinde belki mahrum kalacağız. Her elde ediş, Elden bir kısım şeyleri çıkarmaya bağlıdır. Her rahat bir terlemenin neticesindedir. Her güllük ve gülistanlı kanını akıtma camındadır. Nerede sen kendini unuttu isen, orada sana ait her şeyi buldun. Nerede sen kendini, kendi nefini düşündün, egosantrist gibi her meseleyi kendi açından ele aldın, değerlendirdin isen, değerlendirdiysen o zaman her şeyi kaybettin. Meleğin ve melekutun senin yanında olması, melikin ve malikin senin yanında olması, senin onun yanında olmana bağlıdır. Senin senden sıyrılmana bağlıdır. Kitap mı yazıyorsun, varsa onu yazmanın içinde zerre kadar kendini gösterme hevesi, yazacağın kitap başını yesin, hiçbir nefi olmayacaktır. Bir gazete mi çıkarıyorsun, Allah'ın yüce adının bayraklaşmasını ve yükselmesini düşüneceksin. Bunun dışında şeyler kalp ve kafanda yer etmişse, katiyen bileceksin ki işin ile neticelenecektir. Sen Allah'a kurbiyet kazanacaksın, Melek ve malikin yanında olacaksın, melek ve melekut senin yanında olacaktır o zaman. Melaike-i kiram, ümmeti Muhammed'e her zaman yardıma koşmuşlardır. Çanakkale'den ta ilk Fatihlerin ve Akıncıların Trakya'ya geçişine kadar, ondan Bedir'e kadar. Melekut ve melek müminlerin yanında olmuştur. Hamilton tarihinde Çanakkale zaferini yazan, tarihe kaydeden, kahramanların bu dönmez geriye çevrilmez saldırısını anlatırken İngiliz tarihçisi, Müslüman askerlerin önünde onlardan olmayan kimselerin koştukları görülüyordu diyor. Siz beş altı asır ötesine gidin, Bizans'ın işlerine doğru ilk panik harbini yapan Süleyman Şah'ın yanında yerinizi alın. Önünde kaçan Bizansların şöyle dediklerini duyacaksınız. Biz bir avuç akıncıdan kaçmıyoruz. Her an atlıların önünde savaşan şu Yağız atlı var ya o yine bu atlıların önünde savaşıyor ondan kaçıyoruz. Kaçıyoruz zira vücuduna ok girmiyor. Kaçıyoruz zira kılıç darbeleri kar etmiyor. Ve atlayın yedi sekiz asır öteye gidin. Sahabe-i Kiramı pürheye can Resulullah'ın önünde görün. Ya Resulallah uhudda başa çıkamayacağım bir düşmanla savaşırken, ben önüne katmış sürerken, kaçırırken, uktum hayzum diye bir ses duydum. İleri hayzum atım diye bir ses duydum. Arkadan bir kamçı şakırtısı işittim. Geriye döndüğüm zaman adamı yerle bir olmuş gördüm ama yanında kimse yoktu. Allah Resulü, Hada, Cibril. o Cibrildi Bedir meydanında sağa sola at koşturuyordu. Bedir müminlerin, kendinden sıyrılmış müminlerin, dininden, diyanetinden ve dindar vatandaşlarından başka bir şey düşünmeyen müminlerin, kendini aşmış müminlerin, aile-evlat kaygısından sıyrılmış müminlerin, tabur teşkil ettikleri, gökteki melekler kadar mukaddes bir ordunun kavga ettiği yerdir. Bedir'e müşriklerin hepsi gitmişti. Gitmeyen müşrik yerine adam göndermişti, Ebu Leheb As ibn Hişam'ı göndermişti. Ben gidemiyorum, Muhammed'in karşısında savaş şerefini elde edemeyeceğim, sen benim yerime git bu şeref senin olsun demişti. Ama orada ruh haline gelmiş varlıklar vardı. Orada kılıcın işlemeyeceği varlıklar vardı. Tek atlı suvarisiyle, tek atlısıyla yani. Huzuru Resulullah'a çıkıp da Ya Resulallah Berkigamad'a kadar emret gidelim. Kandanirinden deryalara uğralım atlarımızı, diyen bir topluluk vardı. Can kaygısı yoktu. Mal kaygısı yoktu, yaşama sevdası yoktu, hayat istikrar istihkar vardı. Güle güle ölümün kucağına atılma vardı. Bu mücahidin ordusu savaş yapıyordu. Mekkeli bir pürheye can bekliyor. Ebu Rafi, Mevla Rasûlillah Rasûl-i Ekrem'in alıp hürriyete kavuşturduğu Ebu Rafi o zaman Hz. Abbas'ın kölesi bulunuyordu. Kendisinden dinleyelim. Bizim aile topyekun Müslüman olmuştu. İslam evimize girmişti. Ümmül Fazıl Müslümandı, Abbas Müslümandı, oğulları Müslümandı. Bedir'de Müslümanlar savaş yaparken Ebu Rafi Zemzem Kuyusu'nun yanında mızraklara, oklara temren yapıyor. Nasıl yapıyor? Bir aralık Ebu Leheb, perdenin önüne kadar geldi, sırtı bana dönük oturdu. Hür heyecan bekliyordu Bedir, nasıl oldu diye. Az sonra Ebu Süfyan İbni Haris, resûl Ekrem'in Ekrem'in amcazadesi görüldü. Amcasının yanına kadar geldi Ebu Leheb'in. Anlat bana yeğenim dedi, nasıl oldu Bedir? Rengi benzi kaçmıştı Bedir e anlatıyor. Vallahi amca diyor. Bedir'e gittiğimiz zaman boyunlarımızı teslim ettik. İstediklerini öldürdü, istediklerini esir ettiler. Ben ficar harplerinde de bulundum. Hilfül götüren vakalarda da bulundum, böylesini görmedim. İstediklerini esir etti, istediklerini öldürdüler. Böyle yapmaları da gayet normaldi. Zira gökle yer arasını... Yağız atlar üzerinde beyaz elbiseler, sarı sarıklarla delikanlar doldurmuştu. Müşrikler bizimkiler daha görür görmez manzarayı ötleri kopmuştu. Ebu Rafi diyor ki, Ben hemen dayanamadım, perdeyi kaldırdım. Tilke vallahi melaike dedim. Vallahi melaike-i kirâm da onlar yardıma koştular. Ebu Leheb, Gayızı kabardı, tahammül edemedi, suratıma bir tokat indirdi. Ümmül Fazıl da buna dayanamadı. Melun dedi, efendisi yok diye dövüyor musun kölesini? Kafasına sırıkla bir darbe indirdi. Ve bir hafta sonra da taun gibi bir hastalığa müptela oldu, gitti Ebu Leheb. Sahabi Bedir meydanını anlatıyordu eblak atlar üzerinde beyaz elbiseli ve sarı sarıklı kimseler doluydu. O gün Allah havarisinin elbiseleri öyle olduğu içindi. Şibril resul Ekrem'e gelmiş, bütün gökteki melekler Zübeyir bin Havam'ın elbisesine büründüler demişti. Şu ölümü seve seve karşılayan her ölüm cenderesinin içine kendisini atan Zübeyir'in kıyafeti beyaz elbise ve sarı sarıktı. Urve mürsenen vakayı naklederken, o gün Cibril çok yerde beyaz elbisesiyle, sarı sarığıyla görünmüştü, der. Melekut âlemiyle ittisal peydah eden, melekle münasebete müheyyah hale gelen, Malik ve Melike karşı arzubu diyette bulunan, beşeri ümmeti Muhammed'in imdadına, Çanakkale kahramanlarından, sıraki akıncılarına kadar ondan Bedir kahramanlarına kadar melaiike ikiramimda da koşuyor. Allah teyit ediyor celle celaluhu. Melikin ve malikin teyidini istiyorsanız melekut alemiyle münasebet kuracak iç aleminizde durulaşma ve derinleşmeye bakacaksınız. Siz bu sığılığınıza devam ettiğiniz müddetçe Böylesine basitliğinizle devam ettiğiniz müddetçe, iç âleminize karşı mesafe kaydetmediğiniz müddetçe, melekut alemiyle münasebet kuramayacaksınız. Size şayet dolu ve dop dolu inayet gelmiyorsa, kendi cürmünüze vereceksiniz. Kimseyi değil sadece nefsinizi levmedeceksiniz. edeceksiniz. Niçin Allah'ın inayeti gelmiyor? Neden ihsan-ı ilahiyeye mazhar değilsiniz? Kaldı ki ben aksini düşünüyorum ve düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Hiçliğimize rağmen, bu mevzudaki çelimsizliğimize rağmen, mesafe kat etmemiş olmamıza rağmen, başımızdan aşağıya yağmur gibi Allah'ın inayeti yağmaktadır. Sağda solda bütün mahafilde, ilim irfan yuvalarında, Marif yuvalarında, dinsizliğin telkin edilmesine, gençliğin baştan çıkarılmasına, anarşinin evi ocağı almasına, ortalığın harp meydan haline gelmesine rağmen tertemiz dupluduru duygularla yepyeni filizlerin arzı ı didar olması gösteriyor ki Allah'ın inayeti bizimle beraberdir, anlaşılıyor ki Ümmeti Muhammed gittiği istikamette bedir asabını yetiştireceği bir güne doğru gidiyor. Ümmeti Muhammed safileşiyor, kaynayıp kaynayıp safileşiyor ve şekerleşiyor. Bir gün top yeryüzünü gün kadeh kadeh şerbete boyayacak, her bir bardak şerbet takdim edecek, bir neslin arzeti idare edeceği güne doğru gidiliyor. Mevla'nın sonsuz rahmetinden diliyor ve dileniyoruz, bugün için ümniye mahiyetinde düşündüğümüz, bir ideal olarak gözümüzü O'na takıp, aşkla, iştiyakla beklediğimiz o ideal ufkumuzu bizlere lütfeylesin. Bu milleti ayaklar altında paymal olmadan hala eylesin. Milletin ve devletin başını da idare eden, Başlarına bir sürü gayrı açan anarşiyi onu çıkaran körükleyen dışta ve içteki şerirlerin başına tedvir eylesin ters çevirsin Ela inna hasenal kalam ve abl anizam Kalamullahil melikul azizil allem Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kalam Ve iza qira'l Kur'an festemi'u lehu ve ensitu Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim, Bismillahi Rahman Rahim, Ve kimi çabalamışlar, onlar yolumuzdur. Allah, mükafatlıdır. Allah, Allah'ın ismini bağışlayın. Allah'ın ismini bağışlayın. Allah'ın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 يا eyühal Ladin âman, o cüllü onu ve sülümü اللهم alıbeyik. على a cüllü ala Sıjdinâm, محمدin ve ala Sıjdinâm, محمد. Kama cüllü et ala Sıjdinâ İbrahim ve ala Sıjdinâ İbrahim, fil âlemi Rabbana ورد اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيارين والأبرار وسلمت تسليما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم لتفك آمين Allah'ın kulları. Allah'tan çok korkun. Azameti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Kalbiniz O'na karşı saygıyla meşru bulunsun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. Kurtuluş yolu orasıdır. İnne Allah'a ye'mru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurbe. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. En umumi manasıyla dini mübini İslam'ı yaşamak, Kur'an'ı hayata hayat yapmak, Resul-i Ekrem vesselamın prensiplerine sımsıkı sarılmakla emrediyor. Yine en geniş manasıyla ihsanla sizi yaratan Rabbinizi onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla emrediyor. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her halükarda mevcudiyetini size hissettiriyor ya, binlerce hadisenin çıkardığı tarrakalarla mevcudiyetini kalbinize duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce olan, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, Eribürlü yollarda başıboş dolaşmadan kurtulasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis sala, inn salatet anha an ilfahşai ve almunkar, vla dikul Allahi akbar, vallahu yalemu ma tasnaul, sadaqallahu azim.